İyi dinle, varlığının sevgini öğrendinse, hayatını boşa vermedinse, ömrünü hebaya sarf etmedinse, ölüm anında senin istidadına göre sana tecelliyat olacaktır. Bazılarına cennet, bazılarına cemali Muhammedi, bazılarına huri ve gılman, bazılarına Allah Celle al-Hazretleri tecelli edecektir ve o tecelliyatta o ölümün şiddet ve acısını duymayacaktır. İster sülahadan, ister asilerden. Ölümün acısı diyor Peygamber, 300 kılıç darbesi gibidir. Bu acıyı duyacak. Ha işte o acı esnasında tecelliyat ilahiye, ölümün acısından duyurmuyor. Belki duyuyorsun.